Kan du leka med bara dädda? Insåg jag då leda jag udlen mukate besrini abshar battir tutramdan udlen mukate nizam ki manikarim bil kim hazar ruzakilamastir Bara jag reser jag mot det filialmunkjans. Ju menar bara jag reser jag mot det filialmunkjans. Junhundrataldmar zerbade minnesa. Ah man om man om man, julika där i chatten, var var nå aldrig That I'm a ship will kaitani to burly bird in a mini, that's a ship brook i can if the burning bird will me, come a shaban to the hardest villain, Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Sinefil programında birlikteyiz canlı yayında. Ben Yeşim Burul. Ee, telefon hattımızın öbür ucunda program ortağım Melis Behlil var. ve Bugün programımızda e, bir konuğumuz var, Erol Mintaş. Hoş geldin Erol. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, programımıza da e, Erol'un yönettiği ve bu hafta vizyona giren annemin şarkısı... Klama dayıca Min filminden bir parçayla başladık. Parça'nın anonsu konusunda ama yardım isteyeceğim ben. Errol'dan biraz uzunca bir adı var. Dengbejin galiba değil mi? Burada aslında iki kişi var. Seyad e Şamedin'i u Suska Simo iki farklı bayan. Suska Simo Bey de işte Seyad e Şamedin. Ahle Yaman. seslendirdiler? Filmde kullandığınız parçalardan biriydi bu? Evet, mutfakta anne dinliyordu. Mutfakta anneni dinledi. Evet, e, bu hafta başka sinema kapsamında vizyonda annemin şarkısı e, bol ödüllü e, film. E, uzun uzun konuşacağız e, Erol'la filmini. Ona geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. 40. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller gmail.com. Gmail Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Ziya Güveli ve Defne Güveli'ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugünkü programımızın da bir diğer özelliği ise bu haftaki Açık Radyo'daki bütün programların ortak özelliği olduğu üzere 20. yılımızı kutluyoruz. Açık ha, Radyo. Kutlarım. 20 yaşında. <gülüyor> Bayılmış. olmuş. Evet, ee, bayağı. Artık e, delikanlılığı tamamladık. Ergenliğimiz bitti. Yetişkin e, şeyine girdik denebilir. 20 senedir Açık Radyo'yla birlikteyiz. İyi ki doğdun Açık Radyo'da diyoruz tekrar. Tekrar tebrikler. Çok teşekkürler. <gülüyor> Merhaba Melis. Duyabiliyor musun bizi? Merhaba. Evet ben de öncelikle Açık Radyo'yu tebrik ederek başlayayım. Açık Radyo ile beraber tabii ki Erol'u da çok tebrik ederek başlamak istiyorum. Hem filmin kendisi ben. için hem de... Filmin gösterime girdiğinden beri hızla topladığı ödüller için Sarajevo'da ilk göstermeni yaptığında iki ödülle döndü. Ardından Antalya'dan da dört ödül kazandı değil mi? Teşekkürler evet öyle oldu. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet ödüllerden de bahsedeceğiz ama tabii önce biraz filmi tanıtalım. Annemin şarkısı bir anne oğul hikayesi bir Yerine ait hissetmeyen bir anneyle onu bir şekilde mutlu etmeye çalışan bir oğlun. E, Feyyaz Duman ve Zübeyde Ronahe başrollerde Nesrin Cavazade ve Asis Çapkurt'ta oynuyor. E, Erol Mintaş'ın ilk uzun mesaj filmi fakat Erol Mintaş zaten e, kısa filmleriyle tanınan Genç bir sinemacı olarak birkaç senedir adını duyuruyor. Bu projeyi biraz konuşalım istiyorum. Kısadan uzuna geçiş nasıl bir süreç oldu? Bu hikayeyi nereden aklına geldin? Senaryoda senin çünkü nasıl geliştirdin? Çekim süreci biraz bunları anlatır mısın? Hı hı. Ee, şöyle sizin de dediğiniz gibi zaten daha önce kısa filmler yapıyordum ee, ilk kısa filmi yine İstanbul'da çekmiştim ee, Ayazma bölgesinde biliyorsunuz orası da bir gece konduydu Sonradan işte boşaltıldı ve şimdi orada gök denenler var ee, O ilk kısa filmi orada yaparken zaten film dediğinizde bir süreç aslında bir şekilde hayatın devam ettiği gibi Orada da bir şeyler devam ediyor işte hayata dair Ee, orada e, o süreç devam ederken o film, e, bu Timar filminin süreci, süreci Sonra işte bir gün böyle bir e, setteyken O an bir şey fark ettim ee, Sonra e, Doğu Beyaz'da çektiğim Berf filminin hikayesine sebep olduğu düşünce e, Bu sefer Doğu Beyaz'da e, gidip bu filmi çekmek için uğraştım epey e, Sonra işte bir şekilde e, bütçe oluşturup gidip o filmi çektik bu sefer Doğu Beyaz'ta berfi çekerken işte o ilk sahne, annemin şarkısındaki ilk sahnenin fikri doğdu ve oradaki o karga ve tavus kuşun hikayesi biraz da annemin bana çocukluğumda anlattığı hikayelerdeki öğütte benzer bir şekilde kendiliğinden bir hikaye çıktı öyle Sonra işte İstanbul'a dönünce de e, bir şekilde peşimi bırakmadı o hi hikaye. E, o hikayeden sonra farklı karakterler çıktı. İşte Niger karakteri vardı zaten aslında aklımda. E, Ali karakteri Ali, başka evet. şekilde vardı aklımda. Ama hepsini bir filmde düşünmediğim karakterlerdi aslında. Yani bir şekilde gelip e, buluştu bu karakterler. E, birisi anne e oldu. Kendi başlarına bir şeyler yapıyorlar değil mi bu <gülüyor> Film tasarlarken karakterlerine bir bakıyorsun. Evet, e, bazen insan dinlemiyorlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kendi yollarını çizmek istiyorlar. Evet, işte siz o karakterlerin peşine düşüyorsunuz. Dediğim gibi işte Ali karakteriyle Niger karakteri çok farklıydı. Belki de hepsi içimde tek tek farklı şeyler e, için düşünüyordum, farklı hikayeler içinde düşünürken gelip birleştiler. Birisi anne oldu, birisi oğul oldu. E, sonrasında işte bu filmin senaryosu çıktı. O tavus kuşu ve e, karga hikayesi e, filmde önemli bir rol oynuyor aslında birkaç defa e, karşımıza geliyor. E, yani tabii sonuçta bir türlü ait olamama e, durumu e, da söz konusu. Burada annenin de iki defa bir yerine ait olamama hikayesi var değil mi? Hem köyünden hı hı. edilmiş, şehre gelmiş. Hem sonra orada bir şekilde uyum sağlamaya çalıştığı tarla başından da edilmiş. Evet. Böyle sürekli bir kenara itilme hali var annedir. Hı hı. Doğru. Bir şekilde genç jenerasyon buna daha çok uyum sağlayabiliyor. Sanki Ali bir şekilde var oluyor bunun içinde ama hı hı. belli bir yaşın üstünde evet. bunu reddediyor hali var annenin. Doğru çünkü anne aslında uyum sağlamıştı bir kez ya da uyum sağlamak için elinden geleni yapmıştı zaten. O da işte tarla başında kendi komşularıyla kendi insanlarıyla bir şekilde kendi köyünden zorunlu bir şey yani zorunlu göç işte o köyün yakılması sonrası falan bu tarafa gelince aslında şehirde nefes almak şehirde yaşamak için zaten elinden gelen bir çabayı vermişti ve orada o insanlarla beraber bir hayat kurmuştu. İyi ya da kötü. E, onun standartları tabii ki her zaman e, konuşulabilir. E, ama ikinci kez oradan yerinden edildiği zaman anne zaten hem fiziken hem ruhen e, direnci de az artık. ikinci bir zorunlu göçmenliği e, kaldıracak durumda da değil. Bu yaşlı insanlarda herhalde sadece annenin Kürt olmasından ya da işte Kürt e, e, e, Nasıl söyleyeyim ee, onun aslında aidiyet ya da milliyete bağlı bir durum da değil. Hani şöyle bir şey olabilir o anne iç Anadolu'daki bir anne olsaydı Karadeniz'den bir anne olsaydı yine belki bu yaşta yerinden edilmenin yarattığı etki falan hep aynı olacaktı. Bizim annenin e, başka kendine has bir özelliği var bir de bir savaş mağduru aslında. Yani savaş mağduru olduğu için bu iki şey e, birleşiyor ve annede tabii ki daha derin katmanları da e, açıyor onun hikayesinde evet kısaca bunu söyleyelim bu bir ipucu de yani hem başlangıçtaki hikaye hem evin duvarında asılı bir takım resimlerden bu annenin kaybettiği çeşitli aile üyeleri da anlıyoruz aslında çok zarif bir şekilde yapılmış böyle birciye açıra bilgi yüklemesine gerek olmadan o annenin hissiyatı bence gayet geçiyor anneden bahsetmişken E, oyunculardan da e, biraz konuşalım özellikle anneden bahsedelim istiyorum Zübeyde Ronayil kim? <gülüyor> evet Zübeyde Ronayil e, kimdir? E, ne kadar iyi bir oyuncudur ama aslında oyuncu da değil değildir <gülüyor> hepimiz Tabii ki, Zübeyde oldu, annenin oldu? <gülüyor> <gülüyor> hayranıyız yani Zübeyde annenin hayranları çok ya gerçekten ben kıskandım anneye <gülüyor> Değil mi Saraybosna'dan bu yana? Olurmayacak gibi değil. Evet Anne benim için çok büyük şans. Öncelikle bunu söyleyeyim. yani Zübeyde annenin olması benim için çok çok büyük bir şans. Çünkü öncelikle ben Nigar karakterini yazmıştım. Dolayısıyla ben Nigar karakterinin filmini yapmak istiyordum. Bir sürü anneyle e, görüştüm, işte denemeler yaptım ama o e, deneme yaptığım annelerdeki e, temel şey sadece kendilerini oynadıkları için Niger karakterini açığa çıkaramıyordum. Ve bu bayağı e, beni zorluyordu. E, Zübeyde anneyle tanıştıktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde bir panel vardı Ermeni e, katliamı üzerine. O da kendi işte mahallesindeki Diyarbakır'da bir mahallede e, yaşıyordu İstanbul'a gelmeden önce o mahalledeki komşuluk ilişkilerini kendi hayatını birinci ağızdan anlatmak için gelmişti. Öyle orada tanıştık. Sonra anneyle biraz sohbet ettik. Evine gittim. Birkaç şey denedikten sonra şunu gördüm. Tamam yani bir oyuncu değil ama muazzam bir e, oyunculuk şey var içinde. Potansiyel. Potansiyeli var ve eee niger karakterini çıkarabileceğim yani beraber niger karakteri var ve niger hmm. karakteri üzerine konuşabileceğimiz bir insandı olduğu için sonra birlikte çalışmaya başladık. Zübeyde Anne zaten hem sinema hayranı hem de yani izlediği filmler, müzikler falan skalası geniş. Edith Piaf hayranı bir insan kendisi. Onun için benim için çok büyük şans oldu ve beraber Niger karakterini çıkardık. Yani Zübeyde Anne'nin filmini ben yapmıyordum. Ben Niger karakterini filmini yapıyordum. Uh -huh. Onun için bu benim için bayağı önemliydi. Ve Zübeyde Anne ile birlikte bunu başardık herhalde. Yani şeyin altını çizmek lazım. Aslında hani bu tarz ıı, amatör oyunculuklarda gördüğümüzden çok farklı olarak Zübeyden'le kendisini oynamıyor. Başka birini canlandırıyor filmde. Ee, kendi hani gerçek yapısından daha farklı birine bürünüyor. Evet, bu da abi, bu ayrıca takdir eşyal şey bir şey yani. Bu benim için bayağı önemliydi başından beri çünkü. Hı -hı. Evet. Bir, bir de tabii de? diğer kas, diğer hani oyunculara gelecek olursak hani Feyyaz Duman da çok önemli bir. E, bence hani Türk sineması için önemli bir keşif de diyebiliriz. Bence bu filmle iyice ön plana çıktı. Hı hı. E, hani öncesinde de yaptı önemli işler var. Özellikle daha uluslararası e, sinema camiası açısından ama e, genç de bir oyuncu e, ama çok da yetenekli. Zaten hani hem Saraybosna'da hem e, hı hı. Antalya'da da ödüllendirildi. Feyaz'la yollarınız nasıl kesişti? E, biz Feyaz'da... E... Ee, epey süredir yani arkadaşız. Son Aziz ile de öyle Aziz Çapkurt'la da biz çok eskide beri arkadaşız. Feyyaz zaten tiyatro yapıyordu daha önce de, de filmlerde e, oynamıştı hatta çok gençken fotoğraf filminde oynamıştı. Ee, sonra e, Hüner Salim'in filminde oynadı bir iki tane filmde ama e, daha çok yan rollerdi. E, Feyyaz bir ara Amerika'ya gitmişti işte hem orada tiyatro üzerine okumak için benim de bir birinci kısa filmim bir festivalden ödül almıştı ve festivalin ödülü de işte New York Film Akademisi'ne sizi yolluyordu falan öyle New York'a gittim onu buldum ve New York'ta yapmak istediğim bir kısa film vardı aslında biraz da Feyyaz'ı o kısa filmde beraber çalışacaktık Çok vakit geçirdik beraber. Biraz o kısa filmin üzerinde de kafa yordum. Sonra işte çekmek istemedim. Biraz berfi çekmiştim ve biliyorsunuz bir şey çekince yeni bir şey yapmak o kadar kolay olmuyor. Karar vermek falan çok zor süreçler. Şimdiki yani mesela şu filmde şu anda vizyonda ama sonraki filmde bir iki tane şey var ve kafa yoruyorum. Karar veremiyorum falan. Biraz zor oluyor çünkü bu süreçler öyle şey hemen olmuyor. Ve Feyyaz'la oradan işte biraz sohbet ettik. Bir hikayeyi biraz anlattım kendisine. Ee, dedi ama ben Amerika'dayım nasıl olacak ben nasıl geleceğim falan Ya dedim bir o zaman gelsin bakacağız falan ee, Daha sonra zaten filmin bütçesini oluşturmak falan çok zor olduğu için Bir ara hatta filmi çekemeyeceğim diye düşünüp bir ara girdi böyle Durdu yani süreç Bir de tabii onun altına çizmek lazım Biz burada Melise'de hep konuşuyoruz kendi aramızda Türkiye'de film çekmek çok zor ee, yani... Ve annemin şarkısı da buna güzel örneklerden biri değil mi? Bizim film zaten bir dayanışma filmi zaten. Tam. izlediğiniz zaman bitmiyor. <gülüyor> Böyle akıyor da akıyor. <gülüyor> baya uzun bir jeneri var çünkü baya çok yani insan bu filmin olması için elini taşın altına koydu. Ee, öyle işte sonra Feyaz geri dönüş yaptı İstanbul'a ve buluştuk birkaç kez bizim kas direktörümüz Ezgi Baltaş'la beraber e, çağırdık. Dört beş kez yani denedik. Sonuçta farklı insanlara da baktık. Ama Ali karakteri için e, Feyyaz Duman'ın e, uygun olduğuna karar verdik. Ve Aziz Çapkurt da işte diğer e, rolü oynadı. Evet. Açılıştaki evet. rolü e, aldı. İki oyuncuların ikisinde altın portakaldı. Ödül aldığını burada hemen dinleyicilerimize hatırlatalım. En iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu Evet. Evet özellikle Aziz Çapkurt'un çok kısa olmasına rağmen o kadar etkileyiciydi ki Altın Portakal'da da jüri. Evet o sahne enteresan olarak Gür dışında da öyleydi yani bütün insanların e, konuştuğu ve ilgisini bir şekilde yani hem bir tem şey bırakıyor insanların üzerine bir etki Hı -hı. bırakıyor. Evet Saraybosna'da da öyle. Gelip sürekli işte. E, hatta e, Aziz bana çok benzediği için e, Saraybosna'da gelip bana sarılıp wow, ne kadar güzel oyuncuymuşsun da sen falan diyenler de oldu ama ben de, ben değilim. <gülüyor> Şuradaki arkadaş dedim. Biraz benziyoruz kara kuru ikimize. Antalya'da ödül alanlardan biri de, filme katkısı bulunanlardan biri de Başar Under'de evet. filmin orijinal müziklerine imza attı ee, Hı -hı. o da. Şimdi Başar'ın film için yapmış olduğu orijinal müziklerden birini dinleyelim. Süper. Sonra müzikler üzerine de konuşuruz. Dinleyeceğimiz parça al. 94.9 Açık Radyo'da Sinifil programındasınız. Canlı yayındayız. Dinlediğimiz parça Başarun Derin Bestesi Al idi. Bu hafta vizyona giren annemin şarkısı filminde kullanılan orijinal parçalardan biri. Program konuğumuz Erol Mintaş, filmin yönetmeni, aynı zamanda senaristim. Ee, Müziklerde de başar, der yaptı. Onunla yolunuz nasıl kesişti? Nasıl <gülüyor> çıktı ortaya? Çünkü aslında müzik üzerine de bir film. Birazcık <gülüyor> bahsettik filmin konusundan. Annemin şarkısı. Çünkü Niger Anne bir şarkının peşinde. Evet. Bir dengbejin ...bir dengmej hatırlıyor o... ...ve evet. e, çok iyiydi diyor... ...ve hatta inanılmaz bir hafızası var... ...yani ona müzik dinletiyorsunuz... ...o dengmejin adını söylüyor... evet ee, ...kimin kim olduğunu iyi biliyor... <gülüyor> ...gayet hakim... Ee, ...Başar'da... E, ...orijinal e, atmosfer müziğiyle... E, ...filme ayrıca katkıda bulunuyor... ...bazı... <gülüyor> ee... Başar'la nasıl? Ben zaten ilk Başar'la tanıştım ben ona Başer diyordum. Çünkü biz Kürt'e iki tane a y söylemek zor geliyor bana. <gülüyor> Onun için hep değiştiriyordum. Başar'a hep Başer dedim ee, uzun bir süre. Ee, şöyle bizim Turgut Elçetin diye bir ortak arkadaşımız var. Kendisi çok iyi bir e, bestici, e, çok deneysel güzel müzikler yapıyor. Bence Açık Radyo'nun dinleyicileri muhakkak ki biliyorlardır e, Turgut'u. Ben aslında Turgut'la biz beraber bir şeyler yapmak istiyorduk filmi ama programı acayip e, yoğundu onun. E, o şey tamamen doluydu ve Amerika gitmesi gerekiyordu tez falan. Çünkü e, Stanford'da e, doktora yapıyordu. O dönemde bir şey de yazması gerekiyordu galiba <gülüyor> e, bir müzik biyaneli için. Hangi müzik biyaneli hatırlamıyorum. Belki Viyana'ydı bilmiyorum. Şu anda hatırlamıyorum. Sonra neyse Turgut'la baktık olmuyor. Çok zorladık kendimizi. Baktık olmuyor. İmkansız yani çalışmak bu süreçte. Dedi ki ben seni çok iyi bir arkadaşıma yönlendireceğim. Eminim birbirinizi seveceksiniz. ve Bir bakın bakalım ne yapabileceksiniz diye. Sonra başlarla buluştuk. Başlarla buluşur buluşmaz. Zaten ilk buluşmada böyle çok enerjimiz birbirini tuttu ve birbirimizi sevdik oturduk epey bir saat işte çay kahve içip e, filmin senaryosu üzerine e, konuştuk çünkü henüz güzel çekimlere başlamamıştık aslında benim e, kafamdaki şey senaryonun üzerinden senaryodan yola çıkıp e, senaryonun müziğine çağrıştırdığı e, şey üzerinden bir müzik e, yapmak Daha sonra hatta sette gidince o müzikleri dinlemek istedim. Belki de o planı çekerken o müzikle <gülüyor> çekmek gibi. Ama tabii bunlar hepsi imkan, hepsi prodüksiyon <gülüyor> e, istiyor. E, velhasıl sonra işte bir şekilde e, başarılı bir araya gelene kadar da çok az vaktimiz vardı sete. Ve ön hazırlıktaydık. Çok e, yoğun çalışıyorduk. E, derken işte bir şekilde başladık çalışmaya yavaş yavaş. Setin ilk günü de başarı geldi sete. E, ve çekimler başladı. O süreçte sürekli işte konuşuyoruz, fikir alışveriş yapıyoruz. Ben ona anlatıyorum ben nasıl bir şey istediğimi, neden ya da böyle bir şey istediğimi. Ona filmin müziklerini ben yani derlemiştim zaten. Bu işte Dengbejler, az önce şeyin başında çaldığınız program başında. Bunlar aslında Erivan Radyosu'ndan küçükken de dinlediğim parçalar birçoğu. Onlar bir şekilde Nigar'ın karakterine uygun ona... Ee, onun dinleyebileceği müzikler olarak düşündüğüm müzikleri bir şekilde derlemiştim. Sonra onları da başarıla paylaştım. Hı hı. Ee, ve yavaş yavaş filmin atmosferi çıktı. İşte hem öyle bir müzik düşünüyorduk ki çünkü ben müziği direkt böyle e, e, resim üzerine verilen müziği çok fazla sevmiyorum sinemada. Yani kaynağı belli olan bir kaynaktan gel gelen ya da bir şekilde daha ses tasarımıyla birlikte iç içe geçen bir müzik ben daha çok seviyorum. Biz de işte e, olabildiğince kaynağı belli olan müzikler var e, tamam ama bazı yerlerde de ses tasarımıyla birleşen e, bir müzik düşündük. O şekilde işte yavaş yavaş baya uzun bir süre oldu ama. Yani çünkü e, çekim süresi boyunca müzik öncesinde müzik konuşuyorduk çekim süresince konuştuk post prodüksiyon süresince de hep konuştuk ve birkaç kez de gittim stüdyosuna e, başarın. O şekilde orada denemeler falan yaptık beraber o bir şey öneriyordu. Ben fikrimi söylüyordum. Derken böyle bir şey çıktı. Film yanılmıyorsam 3 hafta kadar kısa bir süre içerisinde çekildi. Evet aslında işte biz 4 hafta olarak planlıyorduk. Normal şartlarda yani rahat çekebilmek için. Ama bütçemiz bir haftalık, bir hafta demek çok şey demek. <gülüyor> <gülüyor> o açıdan <gülüyor> o bir haftayı kaldırıp 3 haftada çektik ve gerçekten bayağı... Temposu yüksek bir setti ama bizim e, ekip arkadaşlarım hepsi çok e, gerçekten çok özverili çalıştılar. Ve tek bir sorun olmadı. Bu benim için çok önemli. Çünkü bu tür e, film setleri e, yani çok emek veren insanlar, emekçi insanlar bazen işte e, kırılıp da ayrılabiliyorlar bu tür Hı -hı. yerlerden. Kırgın bir şekilde ayrılabiliyor. Çünkü zor gerçekten e, bir seti. ...evirip çevirmek ve oradan ıı, şey dönmek... ...ama bizim sette hiçbir tane... ...şey kırıklığı olmadı, ben çok mutluyum... yani. Çok ...en çok şükür. mutlu olduğum şey bu... <gülüyor> ...yani çünkü dediğin gibi hem çok... Iı, ...emekle yapılıyor, çok büyük... özveri, fedakarlık istiyor... ...ve hakikaten zor ve yani... Iı, ...ciddi bir baskı altında hani çalışıyorsunuz... Hı hı. ...çok uzun çalışma saatleri... ...hani yoruluyorsunuz, sen yoruluyorsun... ...ekip yoruluyor, oyuncular yoruluyor, herkes yoruluyor eminim hani çok hani zor zorlu bir süreç ama sonuçta ortaya çıkan işe baktığımızda bütün o sıkıntılara hani değdiğini insan herhalde bir noktada düşünüyor ben hani annemin şarkısını izleyecek dinleyicilerimiz açısından hani onu da altın çizmek istiyorum yani hani böyle izliyoruz ama yani o film hani üç haftada çok zor koşullarda çok sıkışlar çekilmiş ama filmi izlerken bunu hiç hissetmiyoruz. Hiçbir şey böyle çok aceleye gelmiş gibi bir hissi vermiyor. Yok çabuktuk ama acele e, etmiyorduk. Yani öyle bir şey. <gülüyor> Tez canlıydık ama acele etmiyorduk. E, çünkü e, bir laf vardır. Hani e, acele edip hata yapacak kadar lüksümüz yoktu çünkü. Yani bir şekilde çünkü acele ederseniz o acelede bir şey hata yaparsanız geri dönüp onu düzeltmeye çalışırsanız Hı -hı. bu sefer daha da pahalı olabilir. Onun için Zaten ne istediğimizi de bildiğimiz için o sete gidene kadar görüntü hı hı. yönetmenim işte George Chipper, Lily Mark ile beraber her şeyi ayrıntılı olarak kaç kez öncesinden mekanlara gidip ışığıdır her şeyi konuştuğumuz için oraya gittiğimizde ekstradan mekana dair yeni bir şey olmuyor. Çünkü mekanı zaten biliyorduk. Daha öncesinde güneşi ve her türlü ışık opsiyonlarını konuşuyorduk. Onlar da hızlandırıyor yani o tür şeyler de hızlandırıyor. Evet bir taraftan annemiz herkesi hani ilk uzun metrajlı filmin olmasına rağmen hani böyle artık hani yetişkin bir yönetmenin elinden çıktığı izin de taşıyor. Hani bu Başak da artık e, hani iyi bir kısa film yönetmeni olmanın getirdiği e, şeyi de bence izleri de taşıyor film hani o açıdan. E, bu zaman zaman konuştuğumuz bir şey burada hani kısa film uzun filmi önceliyen bir şey değil aslında. Hani insanlar kısa ne? film çekerek hani uzun film yönetmeni olmak değil. Hani kısa film başlı başına zaten Hı -hı. bir tür olarak. Ee, önemli ee, kendi içerisinde kendi problemlerini taşıyan hı hı. E, kendi dil sorunlarını taşıyan ve oradan çok şey hani öğreniyor Kesinlikle. insan. Ee, bence hani Annemin şarkısının bu kadar etkileyici bir ilk film olmasının, uzun metrajı olmasının sebeplerinden biri de hani e, senin artık hani zaten çok iyi bir yönetmen olmuşsun. Neşeyken hani annemin ya. şarkısı Daha, doğmayı ya. bekliyormuş bir taraftan. <gülüyor> annemin şarkısı açısından beni çok etkileyen şeylerden biri de e, filmin aslında kendi içerisinde çok hoş bir matematiği olduğunu düşünüyorum. Yani hem o senaryoyla bence kurguladığım bir şey. Sonra filmin içerisinde de ortaya çıkıyor. E, filmin bir kere hani öncelikle çok etkileyici bir açılış sahnesi var. Şimdi biz buradan filmin gizlerini çok Hı -hı. açığa çıkarmadan e, dinleyicilerimiz evet tanımak <gülüyor> istiyoruz. Hani çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama uzun süredir Türkiye sinemasında izlediğim en çarpıcı açılış sahnelerinden biri. Ben hakikaten şey gibi oldum. Böyle filmin o ilk sahnesinde böyle bir tokat yedim. Hani çok şiddetli bir tokat yedim. Böyle e, ciddi bir yumru oturdu e, boğazıma. Sonra yavaş yavaş yavaş o çözüldü derken filmin sonunda tekrar geldi böyle bir oturdu. Böyle bir döngü kendini hem kapattı ama kapatırken de e, daha böyle... E, üzüntülü, hüzünlü bir yerden başlarken sonunda o döngü kapanırken bir umut vaat ederek kapatıyor bir taraftan da. Yani kendi içerisinde daha umutsuz bir yerden alıp daha umutlu bir yere taşıyor. Öyle bir aynalaması var hmm. e, anlatı içerisinde. E, yine bir başka aynalama gördüğüm filmin içerisinde tabii Niger annenin ve tabii çocukların da maruz kaldığı bu zorunlu göç meselesi. Hani hmm. önce ...İstanbul'a gelmek zorunda kalıyorlar... ...Doğu Beyazıt'taki köylerinden... ...ondan sonra İstanbul içerisinde de... ...ikinci bir zorunlu göç... Hı hı. ...İstanbul içerisinde yaşanan da... ...savaş değil ama burada da başka türlü bir yıkım var... Ee, ...bence o tarla başının... ...o özellikle o plakalarla... ...kapatılmış... Evet. E, ...bir bir garip hani... ...şehir içerisinde böyle girilmez... ...sabela ile dolu Hı. alanları... Aslında biz mesela tarla başı... <gülüyor> ...çekimlerini... ...yaparken biraz... E, ...geciktik yani benim aslında çekim yapmak istediğim... ...manzarası biraz daha o ilk zamanlardaki... Hı. ...şeydi daha bu alüminyum... ...plakaların kapatılmadığı zamanda... ...çünkü o birçok şey... ...yıkılmaya e, başladı. Evet. E, o zaman daha... E, ...savaş sonrası bir görüntüsü vardı... ...işte tarla başında... ...sanki gerçekten burada bir savaş olmuş ve... ...terk edilmiş gibi bir mekandı... ...dolayısıyla dediğiniz gibi yani orada evet... ...şey bir savaş olmayabilir... illa ...yani savaş öyle bir şey illaç... ...silah olmak zorunda değil zaten... İnsan varlığını aslında tehdit eden her şey... Hı -hı. Bir, ...bir nevi savaş... ...ve yerinden edilmesine sebep olan şey... ...bir de tabii lokasyon... atmosfer açısından... ...Esenyurt'ta çok... Acayip bir yer ya yani orada enteresan. da atmosferi vermek açısından da film çok başarılı çünkü işte tarla başındaki evlerinden edildikten sonra bu sözde hı hı. E, kentsel dönüşüm şeyi hı hı. E, projelendirmesi sonrasında e, eser orada taşınıyorlar anne oğul. Esenyurt'ta böyle hani devasa bloklar, tamamen steril, e, insanların birbirleriyle hiçbir şekilde temasının olmadığı, toplu taşımanın doğru düzgün hani görmüyoruz, insanlar nasıl geliyorlar gidiyorlar. Bir takım arabalar var ve bir takım bloklar var. Hı hı. O yalnızlık, e, o bir başınalık, e, o tam hani modern hayatın içerisindeki yalnız bireyleşme da Kesinlikle. Aslında çok, aslında çok enteresan bir şey var bu Esenyurt, Esenyurt taraflarında. Çünkü şöyle bir şey, aslında... <gülüyor> Esenyurt'un nüfusu yüzde olarak %90'ın kırdan gelmiş insanlar. İşte bizim de birçok köylümüz var. Oradan Kars'tan gelmiş Esenyurt'ta yaşayan bir sürü insan var. Biliyorum. Ama Esenyurt'un kentsel yani yapılaşması hiç de o kır insanlığın şeyine uygun değil. Yani bizim işte Nigar karakteri Ee, tarla başına gitmemiş bile olsa e, sanki o kendi köyünden direkt oraya gelse bile sanki yine sıkılacak gibi geliyor bana. Hatta hiçbir zorunlu şey de olmasın. Büyük umutlarla gelmiş olsun. Ee, mutlu bir şekilde gelmiş olsun Ama yine sanki bir ay içinde Onun ruhunun sıkılacağı ve Nefes alamayacak gibi geliyor bana Bazen işte şimdi benim annem babam da e, Kars'ta yaşıyor köyde yaşıyorlar Bizim köy e, zaten çok güzel bir yerde Bizim evde ayrıca köyden ayrı bir yerde <gülüyor> Çünkü babam öyle şey seviyor Yani böyle kendi rahat olacaksın Kalabalık bir iç içe olmayı pek sevmeyen biri Dolayısıyla şehre geldiği zaman Esenyurt taraflarına gittik Onunla Bizim orada işte akrabalar olduğu için Falan Burası ne diyor yani? Ben niye geleyim ki buraya? Bir toz, duman, böyle bir beton kokusu, böyle bir kuru, anladınız mı? Yani e, hayat yok gibi. Hayat yok gibi ve e, şimdi tabii ki orada yalnız anne baba şimdi orada yalnız olması tabii ki bizim için zor ama bir yandan da göze alamıyor insan onları zorlamaya, buraya getirmeye. E, ben bazen anlamıyorum. Yani oraya gelen kırdan gelen insanların elbetteki ekonomik şeyi çok büyük. Ekonomik sebepler oh. de çok büyük bu konuda. Ama bir şekilde de e, bence çok çarpık bir şekilde, çok yalan yanlış bir şekilde yıllardır e, hep insanlara insanlar kente özendirildi. Yani bu televizyonlardaki filmlerden e, işte ben çoğu da sosyolojik olarak yanlış tespitler içeren e, diziler, filmler bilmem ne işte bütün bunlar insanları çok bence yanlış e, bir şekilde kent özentisi oluşturdular insanları. İnsanlar da işte bir şekilde e, köyünde çok mutlu her şey de olsa hayır kente gideceğim kente bir dairem olsun ya da evin böyle psikoloji ya ben çok dolaşıyorum ya Anadolu'da hmm, hakikaten hmm. çok şey oluyor ve bu sadece ıı, mesela Karadeniz'de de aynı şeyi görüyorsunuz iç Anadolu'da da aynı şeyi görüyorsunuz insanlarda böyle bir algı var köyde her şey dört dörtlük de olsa hayır illa şehirde gelip bir e, betonunun içine bir şey olacak yani bilmiyorum insanlar böyle mi kendini güvende hissediyor? Belki de böyle bir şey var bilemeyeceğim ama. Ee, biraz bir bir yanlışlık var bu işte ama. Evet. Bir <gülüyor> yanlışlık olduğu kesin abi. O kesin. Ee, bir de altın çizmek istediğim şeylerden biri Ali karakteri. Hı -hı. Neredeyse Ali karakterinin, Feyyaz'ın gözükmediği sahne pek yok gibi. Evet, çok... Feyyaz her zaman söylüyor işte. E, ilk sahne dışında bütün sahnelerde vardım diyor. Varım diyor. <gülüyor> haklı. Ama Ali e, benim hani hakikaten... E, çok beğendiğim bir karakterizasyonu var. da şu açıdan çok üç boyutlu bir karakter çizmişsin. Çünkü hı hı. E, yani işte hem annesiyle ilgileniyor ediyor falan. Hani o anne o dinamiklerin ötesinde çok zaaflarıyla var olan evet. e, çizilmiş bir karakter Ali. Hı hı. E, o açıdan Türk ...ki sinemada çok gördüğümüz tipte bir erkek karakteri değil. Hı -hı. Yani biz genelde daha böyle e, hani iyi ya da kötü e, Hı -hı. karakterlere... E, ...ya da işte onların birazcık daha hani yuvarlanmış versiyonlarına e, alışkınız. Yani arada bir e, ufak tefek hataları olabiliyor iyi karakterlerin... ...ya da kötü karakterler arada bir iyi şeyler yapabiliyorlar ama... ...bu kadar hani dört dörtlük, üç boyutlu... E, ...kafa karmaşalarıyla, bir şeyleri yapmaya çalışmasıyla... ...hani... Olma yolunda kendini bir taraftan geliştirmeye çalışan ama bir taraftan da e, hakim olamadığı zaafları da olan e, hı hı. kanlı canlı e, bir erkek tiplemesi e, psikolojik derinliğiyle beraber e, çok fazla yok. O yüzden Ali'yi nasıl yazdın onu merak ediyorum. Hani son hali nasıl aldı Ali? Hı hı. Ya zaten bence bir karakter yazarken karakteri e, yargılamaya başladığınız zaman çünkü... Ee, şöyle bir şey oluyor Bu sefer karakter üzerinden kendinizi e, Sansürlemeye başlıyorsunuz Kendinizi engellemeye çalışıyorsunuz Onu yargıladıkça bir bakıyorsunuz Kendinizi yargılamaya başlamışsınız ee, Dolayısıyla yani yargılamadan Karakteri gerçekten karakteri sadece Anlamak e, üzerinden ve e, Onu tahlil etmek üzerinden biraz e, Ve eğer karakterin gelip e, Bir şekilde <gülüyor> Yani ipin ucu kaçıyorsa da Elinizden biraz izin vermek lazım Bakalım nereye kadar gidiyor <gülüyor> Sonrasında zaten görüyorsunuz nerede duruyor. O durduktan sonra evet gerçekten burada durmalı mı durmamalı hmm. mı bir adım ileri mi gitse geri mi kalsa onu o zaman daha rahat karar veriyor gibi geliyor insan. Yani Ali karakteri de aslında şöyle onun işte 30-35 yaşlarındaki bir karakter Türkiye metropollerindeki çok büyük bir bölüm Kürt nüfusunu bence genç erkek Kürt da temsil ettiğini düşünüyorum. Genellemek her zaman doğru değil. Çünkü sonuçta o sadece bir karakter. Hı hı. Ee, ama benim e, edindiğim, gördüğüm çünkü İstanbul e, Türkiye'nin kültür üretiminin olduğu en büyük hatta merkez şehirlerinden bir tanesi. Mesela bu da çok doğru bir şey değil. Keşke başka şehirlerden de böyle çıksa da sadece İstanbul olmasa falan. Ama böyle bir şey var ve İstanbul Kürtler için de böyle. Yani Osmanlı döneminde de böyleydi. Bütün Kürt edebiyatları ya da cemiyetleri ileri gelenleri burada ve fikirler burada üretiliyordu falan. E şimdi de yine öyle. Şimdi de mesela Kürt tiyatrolarının, müziğin, edebiyatının ve sinemanın da neredeyse merkezi yine İstanbul enteresan bir şekilde... Dolayısıyla bu karakteri Ali karakterinin çok farklı. Hem edebiyatçıların arasında hem müzisyenlerin arasında hem sinemacıların arasında gördüğüm yakından sohbet edip temas ettiğim insanlardan da çok parçalar taşıyor Ali karakteri. Biraz da şu var yani biz e, ezilen toplumlar bazen öyle bir şey yapıyor ki kendilerini iddialeştirmeye başlıyorlar sürekli e, bu sefer kendilerini anlatmaya başladıkları zaman hiç kendi eksik yanlarından bahsetmezler. Sürekli işte güzel, hoş yanlarından bahsederler. İşte o tavus meselesi, karga meselesi gibi. Onun için yani Ali de bir karga yani. ve Kendisi karga, kargayken güzel. E, onun eksiklerini de konuşabilmek lazım. Eksiklerini de gösterebilmek lazım. E, hayat Hayatın içinde hepimiz böyle değil miyiz? Yani illa ki çok ideal olanın peşinde olabiliriz. Yani Hepimizin kafasında her konuda ya da yaptığımız iş konusunda da olabilir. Dünyada inandığımız şey manasında da hep ideal olana inanıyor olabiliriz. Ama günlük hayatın ritmi öyle değil. Günlük hayatın ritmi ve keş ve insanı öyle yerlere savuruyor ki ya da öyle yerlere götürebiliyor ki. Bazen o ideal denen şeyden hiç eser bile kalmıyor biliyor. O açıdan Ali de biraz daha o iddialeştirmeden yazmak istedim açıkçası. Evet yani o açıdan da ayrıca tebrik ediyorum yani Aliye şey acımamışsın hani evet. <gülüyor> <gülüyor> zafalar. Ben bir bitirmeden yani Tabii. ekleme bir konuşulacak bir şey daha beğenmek istiyorum tam da bu Türk kültürü dediğimizde son dönemlerde çıkan filmlerde bu ses ve müziği hep görüyoruz işte annemin şarkısı babamın sesi sesime gel bu son biri geçen aylık. Ben annemin evet. böreği yapacağım, farklı bir şey yapacağım bugün. <gülüyor> evet, artık börek vaktine geldi. <gülüyor> ee, yani böyle bir tesadüf. Yani bir yandan tabii niye bu ses konusuna şimdiye kadar e, dilini bile konuşamamış? E, gruptan bahsederken niye ses konusunun bu kadar ön plan açıttığını tabii ki görmek e, mümkün. Ama e, annenin şarkısını burada nasıl konumluyorsun? Çünkü e, bir yandan da dille çok alakası var. Öyle hem yazar hem Türkçe öğretmenliği yapıyor hem Türkçe e, sınıf öğretmenliği yapıyor. Hı hı. Biraz bu dil ve ses meselesinden de bahsedelim istiyorum. Ya Şimdi ses, şarkı ve müzik meselesi zaten galiba bizim nasıl söyleyeyim her şey yasaklanmıştı zaten. hani Kürtçeye dair, kültüre dair her şey yasaklandığı için tek elde kalan bence o zaman seslerdi. Yani Deng Bey çünkü köy köy dolaşabiliyordu. Hani eskiden köyleri dolaşıp işte Şevberk dediğimiz bütün cemaatin toplanıp orada kendi kılamlarını icra ettikleri mecralar vardı. Belki de sadece elde kalan yine o savaş yıllarında da insanların e, hatırlıyorum e, yani insanların elinden alınamayan tek şey işte bir gece gaz lambasının ışığında herhangi bir evde toplanıp sırayla şarkı söylemek ya da oranın e, dengeci kimse onun e, onlara e, klam söylemesi. Herhalde buradan yani biraz o her şeyin yasaklanıp tek elde kalan şey bu ses, müzik Ee, olduğu için hepimiz bir şekilde bilinçaltımıza da yerleşmiş ve şu anda bir sakinleşme olunca o kendi böyle dışa vurmaya başlıyor gibi. Sonuçta ben yani <gülüyor> babamın sesi işte sesime gel bütün bunlar ben kendi filmin adını koyarken hiç bunları düşünmemiştim. Hatta benim filmimi zaten yazmıştım bu filmler çıktığı zaman ee, enteresan olarak tabi e, ilginç yani o bir bilinçaltı olsa gerek herhalde Onu... kolektif bir bilinçaltı çıkıyor evet yani bence de bir kolektif bir bilinçaltı var zaten nasıl ki bireylerin bir bilinçaltı da toplumların da bir bilinçaltı oluyor ve bu bilinçaltı tek tek bireylere de sirayet ediyor e, zaten onun dışında Ali'nin işte iki dilli şeyi <gülüyor> yani şöyle bir şey aslında bunu ben hep böyle açıklıyorum Diyarbakır'daki hayatınız ya da Van'daki, Batman'daki hayatınız sadece Kürtçe olabilir yani eğer oradaki aygıt işte devlet aygıtlarıdır şunlar bunlar da onlar da böyle tık diye bir gecede Kürtçe olduğu zaman işte hayat hepsi Kürtçe olabilir çünkü Kürtçe sokakta var yani evlerin içinde var çoğunlukta şehirde ama büyük metropollerde Türkiye'nin büyük metropollerinde iki dilli bir hayatınız olur bir Kürt olarak tıpkı ne bileyim işte New York'a giden bir Türkiye'den herhangi biri gittiği zaman Türkçe biliyorsan New York'ta İngilizce Türkçe yaşar Kürtçe biliyorsa benim bir sürü arkadaşım var öyle Kürtçe İngilizce yaşar Yani bizim durumumuz aslında İstanbul'a geldik Şimdi Kürtçemiz var Türkçemiz var Dolayısıyla ikisini de aktif Bir şekilde hayatımızın içinde Kullanıyoruz Onun dışında da benim filmim yani İstanbul'daki Metropollerdeki bir Kürt Hikayesi ve şu ayrım da Bence yavaş yavaş Ortaya çıkıyor benim açımdan 90'lardan sonra Türkiye'deki Kürt meselesi Sanki ikiye ayrılıyor gibi artık. Bir Türkiye metropollerindeki Kürt meselesi, ikincisi de e, Kürt şehirlerindeki e, işte Kürtçe ve Kürt meselesi ki o artık bir de Kürdistan meselesine de e, dönüşebiliyor. Onun tartışında bir Kürdistan meselesi de var orada. E, dolayısıyla yani e, Türkiye metropollerindeki... Kürt meselesini çözeceğiniz formülle işte Diyarbakır'daki formül farklı yani. dolayısıyla İstanbul için ayrı bir formül. Diyarbakır için ayrı bir formül düşünülmek zorunda. ve Çünkü bu ikisi aynı şeyle çözülemiyor gibi ya da çözülemeyecek gibi kesinlikle geliyor bana. Çünkü birbirine farklı iki olguya dönüşmüş durumda. Doğal bir süreç içerisinde. Biraz bütün bunlar tabii tek tek bunlar değil ama bütün bunların backgrounda dolanıp böyle kafanızda tilki gibi birbirine savaştığı falan Sonra işte öyle bir karakter çıkıyor. İstanbullu bir karakter olsun hı. istedim yani. Ali de İstanbullu bir karakter ve e, onun temas ettiği bütün o sınıfsal e, yapılar, e, midyecisinden yayıncısına ve bit pazarındaki e, iş portacısına kadar bütün bunlar işte bir Okul topluma ait. Evet. hepsi yani, yani bunlar bir şekilde bu topluma ait ve İstanbul'un sosyolojik yapısı hakkında da antropolojik olarak bence bir şeyler söylüyor hı hı. ama bunu ben tek tek söylersem şimdi. <gülüyor> Sağolun kadar. <gülüyor> Evet, annemin şarkısı Klamadaykamin bu hafta vizyonda. Ee, başka sinema kapsamında kaç salon oluyor yaklaşık? Yani şu anda 20 salondayız. 20 salon evet. şu anda. Ee, başka sinemanın salonlarının olduğu bütün illerde vizyona girme şansı olacak demektir bu. Ee, evet, bu akşam haftalar... mesela şey var 19'da Kadıköy'de Moda Sineması'nda ekibin katılacağı bir e, söyleşili gösterim var. Evet, bu akşam 19'da Moda Sineması'nda evet. ekiple söyleşiye katılmak isterseniz o gösterimi kaçırmayın lütfen. Sonra öyle işte bütün şehir şehir dolaşacağız. Ee, yarın Torium. Sonra Ankara'ya gideceğiz. Büyülü Fener'de. İzmir, hmm. Karaca'ya gideceğiz. Sonra Kars'a gideceğiz. işte orada Ağrı, Siirt, Diyarbakır, Batman, Mardin. Devam edeceğiz öyle. <gülüyor> Oo, uzun bir yol var aynen, önünüzde. Evet, ee, güzel. Ee, annemin şarkısının yolu açık olsun. Teşekkür ee, Çok tebrik ediyoruz. Tekrar tüm ekibe başarıları. Daha eminim daha festival ziyaretleri devam ediyor bir tarafta. Evet bir taraftan Avrupa'dan sıra... devam ediyor. Nans var en son Tallinn hmm. Black Knight var, Scopje var, Gion var. Şu an şu anlar hatırladım devamı devam ediyor doğru. Daha devam ediyor. İnşallah yeni projelerde sizi tekrar İnşallah, burada konuk etmek üzere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, filmden bir müzikle veda edeceğiz. Roman taşa. Ferenc seslendirecek. Evet, Ferenc bir hard rock grubu. Ee, buradan da Fuat'a çok selam yollayayım. Kendisi muazzam biri ve sahne bir sahnede de oynuyor. Gözük çok etkileyici efendim. bir şey de var, oyunculuğu da var ayrıca. Helikopter evet. Parçasını dinleyeceğiz. Yeah. yeah, yeah. Geçten dinledik helikopter bu hafta vizyona giren annemin şarkısı filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet e, bu hafta vaktimizin büyük çoğunluğunu annemin şarkısı filmine ayırdık Yönetmen Erol Mintaş konuğumuzdu. E, geri kalan kısacık vaktimizde vizyonun diğer filmlerinden kısaca bahsedelim size. Evet, bir diğer yerli yapım bu hafta Erden Kral'ın yeni filmi Gece iddialı bir kadroyla geliyor. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Bildam Atasefer, İlyas Salman, Ayça Dandacı, Nur Sürer isimler var. E, dört kardeşin öyküsü hayatta e, çeşitli zorluklarla boğuşan, e, en büyüklerden o Gül Yeşilçay'ın canlandırdığı, şu çalışan bir ailenin e, oldukça melodramatik, stilize melodramatik diyelim bir öyküsü. Haftanın bir diğer iddialı yapımı ise yine başka sinema kapsamında vizyona giren The Turning Dönüş adlı film. Bu ise antolojik film dediğimiz türde bir film. Ee, Avustralyalı yazar Tim Winton'un öykülerinden uyarlanmış kısa filmlerden oluşuyor. 17 yönetmenin çektiği 17 kısa filmden oluşan parçalar ee, her biri küçük bir sahil kasabasındaki hayatlardan kesitler sunuyorlar. Evet buradaki 17 yönetmen arasında tanınmış oyuncu isimler de var. Mie Vatikowska ve David Vanem gibi ve özellikle de oyuncu kadrosu e, ile dikkat çekiyor. Film dönüş, Keklaş'a, Keklaş'a, Keklaş'a, Otto Rothsberg, Richard Roxburgh gibi isimler var. Bir anlamda e, Yüzüklerin Efendisi kadrosunu tekrar karşımızda görüyoruz. Avustralya'nın e, önde gelen bütün isimlerini neredeyse filme katmışlar. E, Haftanın e, gerilim polisiye filmi ise kanunun ötesinde A Walk Among the Tombstones e, Scott Frank'in yazıp yönettiği bu film Lawrence Block'un aynı adlı romandan uyarlama. Lawrence Block Amerikalı çok ünlü bir polisiye yazarı. Onun Matt Color e, serisinden uyarlanmış. Aynı adlı romandan uyarlanmış. E, ünlü e, ...şeyi, dedektifim, e, Matt's Color'ı Liam Neeson canlandırıyor bu filmde. E, diğer başrollerde Morris Comte, Patrick McDade, Laura Byrne, David Harbour yer alıyorlar. E, bu da orta hallice bir polisi olarak geçiyor. Lawrence Block hayranları zevk alabilirler diyeyim kısaca. Evet, e, Hollywood'dan gelen bir de komedimiz var bu hafta o tarzı sevenler için. Seher kardeşler salak iler almak geri dönüyor... İnanma bu. The Summer Yine Jim Carrey ve Jeff Daniels görüyoruz. Bu iki arkadaş aynı e, burada aburada hikayelerine devam ediyorlar. E, Family kardeşlerin komedisi insanların çok sevdiği ya nefret ettiği türden komedi. E, bol bedensel e, esprilerle ya e, da üzerine kurulmuş bir e, film. E, bu hafta 200 küsur salonda vizyona girerek e, en büyük çıkışı yapan film ise bir yerli komedi Deliha. E, Hakan Aygül'ün yönettiği bu filmin senaryosunu Gupse özel yazmış. E, ünlü oyuncu aynı zamanda başrolde Deliha karakterini canlandırıyor. Bu filmin en önemli özelliği ilk kez bir kadın komedi oyuncusunun e, yazdığı bir karakterin ve senaryonun beyaz perdeye aktarılıyor olması. Daha önce işte Ata Demirer'in, Şahan Gökbakar'ın, Rem Yılmaz'ın bu tarz performanslarını e, alışkınız ve gişede çok büyük başarılar elde ettiler. İlk kez bir kadın oyuncu bir karakter yaratarak beyaz perdeye geliyor iddialı bir biçimde Dalia. Hakan Algül daha önce Eyva Heyva serisini ve Ata Demirer'in Berlin Kaplanı filmlerini yönetmiştim. Bakalım Dalia aynı başarıyı yakalayabilecek mi? Eee Gupse Özay da Yalan Dünya dizisiyle özellikle çok ciddi bir çıkış sergilemiştim. Evet, bu hafta bir de yerle gezme filmi Gizli Yüzler Var Sümeyla Gökden'in yönettiği ve Gülsevan Yılmaz Oğuzgaleli ve Yeşim Celal Bozoğlu'nun başvurma oynadı. oynadığı. Geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz Evliya Çelebi'nin öyle küçük suyununda yani bu hafta gösterime gireceği söyleniyor. Geçiş gizli yurduktan sonra sistemden evet. e, kalkmıştı. Sertan ben, yani, Gökden'in yönettiği e, film. E, ancak bu hafta da gösterime sokunabilecek mi böyle bir... E, Bazı filmlerde bir dağıtım şanslısı olabiliyor sık sık. Evet böylece biz nefilin daha sonuna geldik. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçilerimiz Ziya Güveli ve Defne Güveli'ye çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. İyi seyirler. <gülüyor> Tinefil Hazırlığa mesmanlar Melis Behlil ve Yeşimburu Seven